Maula ya salli ve sallim daiman abadan ala habibika khayr halqi kullihime Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve's selam ala malla nabiy ba'de ibadette hayatın bütün noktalarında önümüzde duran bize yol gösteren Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müslümanlar ona bakacaklar istikametlerini efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatındaki ölçüler dairesinde tayin edecekler, belirleyecekler. Dün efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ibadetinden bahsetmişti. O kadar uzun kıyamları vardı ki Müslim'in rivayetinde sallallahu aleyhi ve sellem hatta varimat kadamahu Uzun kıyamlarından dolayı sallallahu aleyhi ve sellemin ayakları şişiyordu. Yine Efendimiz aleyhisselam açlıktan karnına taş bağlıyordu. Ama bunu söyledikten sonra İmam Buzeri rahmetullahi aleyh şuraya işaret ediyor. Şöyle zannedilmesin. Peygamber aleyhissalatu vesselam ekmeğin peşinde koştular ama ekmek bulamadılar. Bundan dolayı sallallahu aleyhi ve sellem aç kaldı, açlıktan karnına taş bağladı. Hayır öyle değil. Allah Azze ve Celle dünyanın bütün nimetlerini onun ayağı altına serdi. Nitekim Hazreti Ömer Efendimiz zamanında radıyallahu anh Müslümanlar dünyanın en büyük devletini kurdular. İran Şahı'nın tacı, tahtı her şeyini, Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Efendimiz İran'ı fethedince Beyaz Saray'a Müslümanlar girince İran'daki Beyaz Saray'ı aldılar Medine'ye gönderdiler Hazreti Ömer Efendimiz'e radıyallahu anh. Ama Hazreti Ömer onlara ibretle baktı alıp başına koymadı ki hazineye gönderdi fukaraya onu dağıttılar. Yani birilerinin başına koyduğunu Efendimiz aleyhissalatu vesselam öğrencileri Taş diye başına koyduklarını sahabe-i kiram onlar ayaklarının altına aldılar. Efendimiz aleyhissalatü vesselamın dünyayla münasebeti böyle. Peki madem dünyalıklar Allah azze ve celle tarafından ona arz edildi. O halde neden sallallahu aleyhi ve sellem mübarek karnına taş bağladılar? Hani dedik ya bir baba akşam evine gidiyor babalar var poşetleri ellerine aldılar iftar vakti gidiyorlar. Ama bir baba var, ayakkabı boyamıştı, sadece ekmek parası, yanında soğan, domates, salatalık o kadar bir şey kazanabildi. Ama alın teriyle evine götürüyor. O baba diğer babalara bakarken, yani ben de o babalar gibi olsaydım, benim de elimde poşetler olsa, Çocuklarım, eşim kapıyı açtıklarında Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah dediğimde Onlar bana icabet edecekler Ben de bunlarla onları sevindirseydim diye düşünen bir baba var ki Hendek Muharebesi'nde karnına taş bağlayan Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme bakıyor Hayatın bütün anlarında, bütün alanlarında Önümüzde imam olan sallallahu aleyhi ve sellem Devam ediyor İmam Buziri diyor ki وَرَاوَدَتُ الْجِبَالُ شُمْمُ مِ ذَهَبٍ عَنْ نَفْسِهِ فَأَرَاهَا اَيَّمَا شَمَمِ مَوْلَا يَصَلِّ وَسَلِّمْ دَئِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِبِكَ خَيْرٍ خَلْقِ كُلِّ yani diyor ki varavede onu arzuladı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i istedi, talep etti. Bir arzulama var. El cibalu dağlar. Eşşummuşum eşem kelimesinin çoğulu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o yüce dağlar, yüksek dağlar kimin zehebin? Altından dağlar efendimiz aleyhisselamı arzuladılar. Fakat sallallahu aleyhi ve sellem, La ya Rabbi, velakin eşba'u yevmen ve ecu'u yevmen. Hayır ya Rabbi buyurdu. Bir gün tok olayım, bir gün aç kalayım. Böyle bir dünya, ben böyle bir hayat istiyorum. Ya zayıf bir rivayet ama, Cibril Emin Efendimiz aleyhissalatu selam'a dünyalıkları arz edince buyurmuşlardı ki, Dâru dâru Dünya daru men la Dünya daru olmayanın dağıdır. Benim darum ahirettir. Efendimiz Ali Aleyhissalatu vesselam insanları oraya ahirete davet ediyorlar. Şimdi dünyalıklar Efendimiz Sallallahu aleyhi ve selleme arz ediliyor. Yani mülk Allah'ın değil mi? O da Allah Azze ve Celle'nin Resulü. Ve lillahi mulkü semavati vel ard. Ve dünyalıklar. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın asabını olmadı mı kardeşim? Hazreti Ömer Radıyallahu anh Efendimiz. Bir gün bir sofraya oturuyor. Mükellef bir sofra. Allah Resulü Aleyhisselam'ın öğrencisi, devlet başkanı Ömer Radıyallahu anh sofradan kalkıyor. Neden diyorlar? Beğenmedim mi sofrayı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karnını ekmek ve et... İkisi aynı anda Allah Resulü bunları yememişti. Hani Ayşe annemiz buyurmuşlardı ya, Maşebia âlu Muhammedin min burrin. Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın ailesinin karnı Muhammedin min hubzi burrin. Buğday ekmeğinden doymamıştı. Öyle yaşamıştı dünyada ama devlet başkanıydı. Yetimlerin karnını doyurmuştu Sallallahu Aleyhi ve Sellem ashab hammallık yapıyorlardı. Medine sokaklarında dul kadınların sofralarına ekmek gönderiyorlardı. Buyurmuşlardı ki, ''Tûkadu min agniyâihim ve tusaddaku alâ fukarâihim.'' Onların zenginlerinden mallar alınacak, zekatlar alınacak. Aynı mahallelerin, aynı şehirlerin fukarasına dağıtılacak. Fukarayı doyurdular Yetimleri doyurdular. Dul kadınları doyurdular. Ama böyle bir evi vardı sallallahu aleyhi ve sellem. O evden ahirete gitti. Ömer radıyallahu anh efendimiz doyurdu yetim yavruları. Ama öyle bir sofraya oturmadılar. İltifat etmediler. Dünyayı kalplerine koymadılar. Allah Teala dünyayı onların ayakları altına serdi. Hani bu ayeti... Burada da anlayabiliriz. Maza gal basaru ve ma Göz kaymıyor. Sallallahu aleyhi ve sellemin gözü kaymıyor. Hedeften ayrılmıyor. Allah Teala'nın rızasını ayarlı bir göz var. Hani Cenab-ı Hak buyuruyor ya. Ve la temudden aynayke ila mamam ta'na bi azwajam minhum zahratu hayatid dunya li nefsinhum fi. Yani insanları imtihan etmek için dünyalıklardan bir parça Cenab-ı Hak dünyanın süsünden veriyor. Ama Peygamber aleyhissalatü Vesselam buyuruyor ki vela تَمُدَّنَّ عَيْنِيكَ O gözlerini onların dünyalıklarına dikme. Peki Efendimiz aleyhissalatü vesselam Ya Rabbi bir gün aç kalmayı, bir gün tok olmayı ben senden niyaz ediyorum diyen yani dünyaya hakim olmanın yollarını gösteren fakirliği övmüyor ama dünyaya hakim olmanın yollarını gösteriyor. Asabına da kendi hayatıyla fakri ihtiyariyi mirası olarak bırakıyor. Yani zorunlu bir fakirlik değil de zenginler ama yani böyle mükellef sofralara oturmuyorlar. Sofralar kuruyorlar insanlara Binlere, on binlere sofralar kuruyorlar Dünyanın en büyük sofralarını kuruyorlar Yani Abdurrahman bin Af'lar veriyorlar Otuz bin köle azad ediyor Abdurrahman bin Af radıyallahu anh efendimiz Otuz bin köle o gün nüfusuna vurduğunuz zaman Hayal bile edilemeyecek miktardaki bir rakam O kadar köle azad ediyorlar ama sofralarında bir ekmek var, bir çorba var. Hakim oluyorlar dünyaya, mahkum olmuyorlar. Yani esasında Efendimiz Aleyhisselam gözün dikmiyor ki Efendimiz Aleyhisselam adına ona ümmetlik iddiasında olanlara konuşuyor Allah Azze ve Celle. Yani bana konuşuyor. Diyor ki derdin falan arabası olmasın, falanın yatı olmasın, katı olmasın, hanı olmasın, hanumanı olmasın. Peygamber aleyhissalatü vesselam nasıl bir hayat yaşadıysa Allah azze ve celle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzerinden bana konuşuyor kardeşim. Sana konuşuyor kardeşim. Araba mümin kardeşimizin arabası varsa dua edelim. Cenab-ı Hak ona daha iyisini ihsan eylesin. Yani gözünü şöyle dikme, o mala bakma. Benim de ondan daha iyisi olsaydı diye böyle ucuz hesapların içinde yok olma buyuruyor Allah Azze ve Celle. Hani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Abdullah bin Ömer'i Omuzundan tutuyor, buyuruyorlar ki Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Abdullah bin Ömer'i omuzundan tuttu radıyallahu an buyurdular. kun fi dünyه keen ne garibun au abi rusebilin. Yani dünyada garip bir adam gibi ol Garip adam kim? Yani Hz. Ali Efendimiz'e isnad ediliyor, İmam Şafii Rahmetullahi Aleyh ona isnad ediliyor ama ben baktım İmam Şafii Hazretleri'nin divanında yok. Diyor ki garip olan adam uzakta olan adam değildir. Garip olan adam cebinde bir şeyler olmayan adamdır. Yani fakir olan adamdır garip olan adam. Peki efendimiz Ali ve vesselam kun fi dunya ka dünyada hiçbir şey olmayan adam gibi ol. Milyarların olsun, dünyalıklara sahip ol. Ama seni müminler öyle görsünler ki gelene ver, elini açana ver, mazluma ver, muzdaribe ver, mustazafa ver ya da böyle köprüden geçen bir adam gibi ol. Efendimiz Ali vesselam Yatıyorlar, mübarek yüzünde hasırın izi var. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh geliyor. Allah Resulü aleyhisselamın yüzünde hasır izini görünce ağlıyorlar. Şimdi Kisra, şimdi Kayser ne halde deyince Efendimiz aleyhissalatu vesselam اَمَا en اَنَّ dunya الدُّنْيَا وَلَنَ الْآخِرَةِ Yani Ömer şuna razı olmaz mısın? Ama en lehumu dünya. Dünya onların olsun. Hanlar, hanumanlar onların olsun. Ahiret bizim olsun. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimiz hasırın üzerine yattığında üzerinde o hasırın izleri olduğunda devlet başkanıydı. Sarayda kalabilirdi efendimiz Aleyhisselam ama fakrı ihtiyariyi seçtiler. Bodrum katta kalan babalar var. Yerin altına Üç kat inecek babalar var. Güneş yüzü evi görmeyen babalar var. Sofrasına sadece ekmek götürebilen babalar var. Ancak kirasını verebilen babalar var. Peygamber aleyhissalatü vesselam devlet başkanıydı ama onların önünde duruyor. Yani böyle altından dağlar vardı onu arzulamışlardı. Belki İmam Buziri rahmetullahi aleyh şuraya da işaret ediyor. Hazreti Yusuf Aleyhisselam işte kapılar kapanıyor. Züleyha ona gel diyor. Vara ve detullati beytiha an nafsihi ve gallakat al-abwab wa qalat haytelike. Orada da veravet var. Yani Hazreti Yusuf aleyhisselam arzulayan bir kadın. Züleyha Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı arzuluyor. وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَ Gel diyor. قَالَ مَعَذَ Ben Rabbime sığınıyorum buyuruyor Hz. Yusuf Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam'ı ise helal olan şeyler arzuluyor. Dağlar, altınlar, Altından dağlar sallallahu aleyhi ve sellem arzuladılar. Efendimiz aleyhissalatu ve an nefsihi, onun mübarek muazez nefsinden dolayı, yani li ecili nefsihi demek, fe'raha yema şememi. Efendimiz aleyhissalam yüceliğin ne olduğunu onlara gösterdi. Fe raha o dağlara gösterdi. Yani onlardan yüz çevirerek yükseklik, Altınlara sahip olmada değil Hanlara sahip olmada değil Fabrikalara sahip olmada değil Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam En büyük devletin iman devleti olduğunu Onlara göstermiş oldular Diyorlar ya Himmetur Rical Tehuddul Cibal Büyüklerin himmeti Dağları devirirmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın himmeti Dağları devirdiler, eşyayı, ehramı ayakları üzerine oturttular. Dünyaya mahkum olan insanlardan, dünyaya hakim olan insanlar çıkardı. Hatta bu oğlu Ömer'i Ömer'ül Faruk yaptılar. Devam ediyor İmam Buziri rahmetullahi aleyh buyuruyorlar ki, وَاَكَّدَتْ زُهْدَهُ ف۪يهَا ضَرُورَتُهُ اِنَّ الضَّرُورَةَ لَا تَعْدُوا عَلَى الْعِسَمِهِ <gülüyor> burada Efendimiz Aleyhisselam aşlı Hendek Muharebesinde sallallahu aleyhi ve sellem mübarek karınlarına taş bağlamıştı. Wa ekkade daruratuhu. Allah Resulü Aleyhisselam ihtiyacı, açlığı teklik etti ki neyi teklik ediyor? Zuhdahu fiha. Yani efendimiz Ali vesselamın fiha fil dunya ya da fil cibal dağlar noktasındaki zühdünü sallallahu aleyhi ve sellemin açlığı teklik etmiş oldu. Yani aç kaldılar Altına, aş kaldılar dağlara, aş kaldılar ovalara, aş kaldılar devlet başkanıydı ama dünyalıklara tamah etmediler. Bütün bunlar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya rağbet etmediğini, zühdünü, zahidane bir hayat yaşadığını tehdit ediyor, onu teyit ediyor. Hani buyurmuşlardı ya son anlarında, evlerinde altın vardı, sordu Ayşe annemize, nerede onlar?'' Saklıyor Ayşe radıyallahu anh'a Edul kadın genç yaşta Çocuklar yok Belki onlarla ihtiyaçlarını karşılayacak Efendimiz aleyhisselamdan sonra Allah Resulü Aleyhisselam istediler ve buyurdular ki madannu Muhammed'in ellevlekiyallah ve hazihi yani peygamber Aleyhisselam Allah'a gidiyor ama geride bu altınlar var. Eğer arka sokaklarda yetim çocuklar, dul kadınlar varsa Rabbine giden, ruhunu teslim eden peygamber Aleyhisselam evindeki bu altınların hesabını Allah'a zevcelle ve nasıl verir? Yani bütün sahabe buna şahit. Münafıklar da şahit. Efendimiz aleyhisselam'ın zühlüne dair münafıklardan gelen aykırı bir rivayet yok kardeşlerim. Dünyaya hakim oldular ama hakim oldukları dünyayı kalbine değil ayaklarının altına aldılar. İnne darura. Yani belki burada mukaddem bir sual var yani ne alakası var açlıkla bütün bunların diyor ki inna darurata la ta'du ala'l ismi ismet kelimesinin çoğulu yani açlık darlık yokluk la ta'du ala'l ismete, izzete istikamete hakim olamaz istikamete galip olamaz müslümanın elinden her şeyini alabilirler sahip olmuş olduğu vazifeyi alabilirler. Elinin kolunu bağlar, evini işgal eder, önünden ekmeğini alabilirler. Dünyalıklarını alabilirler. Her şeylerine sahip olabilirler. Ama onların imanları yüreklerinde, yüreklerine girip onların imanlarını alamazlar. Onların yüreklerine hük edemezler. Hazreti İbrahim gibi yalnız kalırlar. Uffillekum ve lima te'abudune min dunillah. Size de taptığınız ilahlara da yuhosun der onlar. Müslümandır onlar. Onlar Allahu Ekber derler kardeşim. Allahu Ekber'e sadakat göstermek. Her hükümümüzde, her secdemizde sadakat göstereceğiz ya Rabbi diyoruz. Teybimizde diyoruz kardeşim. İmanın mahalli neresi yüreğimiz? Peki dilimiz o yüreğe tercüman. Dilimizle sadece müminler, Müslümanlar arasında mümin muamelesi görürüz, o kadar. Onu ifade ediyor. Ama asıl mesele yürekte. Her şeyi işgaleseler, isilâseler, işgal ettiler, isilâ ettiler, devleti aleyi parçaladılar. Üzerinde güneş batmayan imparatorluk kurdu. İngiliz kafirinde ne oldu? Müslümanların kalbinden imanı sökebildiler mi? İstanbul'da ezan Muhammedi'yi susturabildi mi? Susturabildi mi İngiliz haydutu? Onun yolundan gidenler Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Mekke'de, Medine'de, Bağdat'ta, Şam'da susturabildiler mi? Hasan el-Benna'yı şehit edenler Muhammed mürsilerin gelişine engel oldular mı? Olabildiler mi? Onları zindanlara koyanlar, onların mirasına sahip çıkacak yeni Muhammedlerin Rabia meydanlarında Allahu Ekber demelerine de engel olamayacaklar. Eve zaruret var. Karna taş bağlayan peygamber var. Ama o zarurette yıkılma hali görmeyin. O zarurette Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin önünde çökme diye bir şey hayal etmesin kimse. O zaruretin içerisinde Şam'ın, İran'ın, Yemen'in, Bizans'ın saraylarının fethini gösteren peygamberi düşünün kardeşim. Evet karında taş var ama Şam'ın fetinden bahsediyor. Mübarek karında taş var ama İran fethedilecek buyuruyor. Yemen İslam'ın olacak buyuruyor. Evet bugün bir Ramazan ayındayız. Acılarımız var, ızdırabımız var. Hakikatlerimize sövüyorlar. Müslümanlar elleri bağlı Doğu Türkistan'da, Arakan'da, Bağdat'ta, Şam'da, Ramazan gününde ya da Mısır'da. Muhammed Mürsi'yle kardeşleri, arkadaşlar, Allahu Ekber diyenler sindandalar. Müslüman yıkılmaz ki. Biz biliyoruz bunları. Başımıza gelenleri biliyoruz kardeşim. Elhamdülillah bütün bunları hazır bir halde yaşadık. Hazır halde yaşadık. Her şeyi hazır halde yaşadık. Ve bundan sonra da Müslümanlığımızdan dolayı ümmet olarak başımıza neler geldiyse onlara da hazırız. <Sessizlik> ne gelecekse biliyoruz ki bütün bunlar Rabbimin takdiriyle olacaktır. Biz yürümeye memuruz. Fetih Rabbimizden gelecek. O halde diyor ki, اِنَّ zarurate la تَعْدُوا عَلَى الْعَسَمِ O açlık, zaruret, iffetlere, istikametlere, Peygamber aleyhisselamın yürüyüşüne ve onun bu asırdaki yetim çocukları ayakkabı bulamıyorlar ama ellerinde taş İsrail'e onun tanklarını taşlayan o çocuklar galip olacaklar. Yani o açlık onların izzetine galip olamaz. Devam ediyor İmam Buhuri rahmetullahi aleyh diyor ki: Ya efendim Hz. Ali's'in fakr-ı zaruretine dair ve keyfe ted'u ile dünya zaruretu men loulahu lem tukhriji'ed dunya min el Mevla'ya salli ve sellim da iman abaden ala habibike hayril halki kullihimi Ve kayfe ted'u nasıl davet edebilir, nasıl isteyebilir, nasıl talep edebilir ki ile dünya dünyaya, dünyaya. Yani dünya burada mutlak olarak zikrediliyor ama dünyadan maksat dünyanın içinde olanlar, hanlar, zinetler, makamlar, mevkiler, rütbeler. Hani bakıyorsun bir adam sizinle beraber aynı yerde duruyor ama makam mevki sahibi olunca ya da milyarlara hükmetmeye başlayınca aynı adamın değiştiğini görüyorsunuz. Peki nasıl olur ki? O dünya peygamber Aleyhisselam'ı değiştirebilir. Ve keyfe ted'u ile dünya darura. Daruret nasıl peygamber Aleyhisselam'ı? Açlık nasıl peygamber Aleyhisselam'ı dünyaya? Dünyanın içindeki o makamlara, mevkilere çağırabilir. Onlar nasıl efendimiz Aleyhisselam'ı değiştirebilirler ki? Daruratu mel levlahu. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın darureti ki men o kişinin darureti ki o kişinin açlığı nasıl onu dünyaya mahkum edebilir? Peki kimdir o? <tık> Lev lahu lem tuhreci dünya minel ademi Eğer o olmasaydı dünya yokluktan varlık alemine çıkarılmayacaktı. Yani o olmasaydı dünya olmayacaktı. Hani burada İmam Buhari rahmetullahi aleyh levla ke lema halaktu'l eflak. Ona işaret ediyor. Hadisi kutsu olduğu söyleniyor ama mevzu olduğuyla alakalı ulemanın neredeyse ittifakı var. Ama İmam Leknevi rahmetullahi aleyh buna dair müstakil bir risalesi var. Diyorlar ki evet levla ke lema halaktu'l eflak. Yani sen olmasaydın alemleri yaratmazdım ifadesi bu lafızlarla mevzudur ama mana itibariyle doğrudur. Nitekim burada hakimin müstedireki var. hakim müstedirekinde bununla alakalı rivayetler var. Hazreti Adem Aleyhisselam işte Lemma ademul Adem Aleyhisselam o hatayı zelleyi işlediği zaman Cenab-ı Hak'tan affını niyaz ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi vesile ediyorlar. Cenab-ı Hak soruyor. Bildiği halde bütün insanların İnsanlar öğrensin diye Allah Azze ve Celle malum olduğu halde soruyorlar. Sonra Hazreti Adem Aleyhisselam arşta e, direklere, sütunlara La ilahe illallah Muhammedur Resulullah yazdığını, e, gördüğünü söylüyor Hazreti Adem Aleyhisselam. Efendimiz Aleyhisselam vesile ederek Allah Teala'dan affını niyaz ediyor. Allah azze ve celle de Hazreti Adem Aleyhisselam'ı bu hadise üzerine affettiğini ifade buyuruyorlar ve sonu Muhammedun ma Eğer Muhammed olmasaydı seni de yaratmazdın. Yani burada farklı vurgular var tabi. E, Murat nedir ama neticede hakim buna sahih söylüyor. <gülüyor> Levla لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ Lafızlar mevzudur ama mana itibariyle doğrudur. Yani Allah Azze ve Celle alemi yaratıyor. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَم۪ينَ Efendimiz Aleyhisselam bütün alemleri, bütün kainata rahmet olarak gönderiyor. Kuliya ey yuhan nasu inni rasulullah ile ikum Bütün bir beşeriyet Efendimiz Aleyhisselam peygamber. Öndeki peygamberler belli kavimlere, belli milletlere, belli bölgelere gönderilmişti. Ama wama arsenla ke illa kafetellin nas. Efendimiz Aleyhisselam bütün alemlere gönderildi. E peki. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ İnsanlar ve cinne Allah Azze ve Celle ibadet etsinler diye yaratıldığına göre Cenab-ı Hak bunun için yarattığını haber verdiğine göre kulluğu da bütün insanlığa kıyamete kadar bütün beşeriyete gönderilen peygamber aleyhissalatu vesselam bildireceğine duyuracağına göre Allah Azze ve celle de hiçbir şeyi boşa yaratmayacağına göre o zaman mana itibariyle baktığınız zaman evet sen olmasaydın alemi yaratmazdım çünkü seni bütün alemlere rahmet olarak gönderdim çünkü sen kulluğu bütün alemlere sen anlatacaksın sen duyuracaksın, sen bildireceksin. Yani Allah Azze ve Celle hiçbir şeyi boşa yaratmayacağına göre buradan baktığınız zaman o zaman bu hakikati anlayacaksınız. Yani lafzı itibariyle mevzu olan bir rivayete takılıp bu hakikatle insanlar savaşmayacaklar. İşte İmam Buzili onu söylüyor. Diyor ki Eğer olmasaydı Dünya yokluktan varlık alemine çıkarılmayacaktır. Böyle bir peygamberi açlık nasıl makama, mevkiye, rütbeye, dünyaya ya da dünyalıklara ram edebilir? Ve keyfe te'du ile dunya zaruratu mellevlahu lem tukhriçid dunya min el Cenab-ı Hak, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hakikatine bu zaviyeden ittiba ile bizleri şereflendirsin kardeşlerim. Esasında bu bölümü İmam Buzili Rahmetullah Aleyhi mühürlüyorlar ve buyuruyorlar ki, Muhammedun Seyyidul Kevneyni Vethakaleyn Velferikayni Min Urbin Ve Min Acemi Mevla'ya salli ve sellimde iman abaden halki Hani Hasan bin Sabit radıyallahu anh, buyuruyorlar ya, Fezül Arşi Mahmudun ve hada Muhammedu. Arşın sahibi Mahmud, o Muhammed. Yani Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam'ın mübarek isimleri Allah Azze ve Celle'nin adından Mahmud adından Muştak. Muhammedun yani huve Muhammedun. O Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani alemler onun yüzü suy hürmetine yaratıldı. Bütün insanlığın kurtuluşu onun talimatlarına ittiba etmelerine bağlı. Muhammedun Seyyidul Kevneyn. Kehuneyn yani dünya ve ahiretin efendisidir. Vessakaleyni insanların ve cinlerin efendisi. Yani sakaleyn dünyada ağırlıkları olduğundan dolayı onlara sakaleyn deniyor. Başka tevcihler de var. Velferikayni min urbin ve min acemi Arap ya da Arap olmayan bütün insanların bütün bir beşeriyetin cinlerin ve bütün mahlukatın Dünyanın ve ahiretin efendisi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed ki işte bu bu ünvanlara sahiptir. Dünya ve ahiretin efendisidir. İnsin ve cinnin peygamberidir sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Muhammedun Seyyidül Kevniy'in Bunu bir mümin nazarıyla baktığınız zaman idrak edersiniz. Ama bir materyalist yani madde planında maddeye mahkum olmuş ama bir dereceye kadar insafı olan bir materyalist zaviyesinden baktığınız zaman yine idrak edersiniz. <Gülüyor> Muhammedun Seyyidul Kevneyn Kapitalizma insanlığı iliklerine kadar sömürdü. Komunizma Mao'nun çocukları yeryüzünü cehenneme çevirdiler. Ama Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda gidenler, hani Efendimiz Aleyhisselam'ın öğrencileri, Hazreti Ömer, Yavuzlar, Fatihler, onlar diyorlardı ki Fransa'dan bir ordu yola çıkacaktı. Sultan Fatih İstanbul'u fethettiği zaman, Ortodokslar gittiler, Katoliklere dediler ki aman ha gelmeyin. Biz Muhammed Aleyhisselam'ın sarıklı öğrencilerin idaresinde hürriyeti sonsuza kadar tattık dediler. Adaleti onların idaresinde bulduk dediler. Aç karınlarımız Muhammed'in öğrencileri bizim topraklara hakim olunca aç karınlarımız o zaman doydu dediler. Sakın ha gelmeyin dediler. Biz Sultan Fatih'in idaresinde Konstantin idaresinden daha huzurlu, daha yüz dediler. Muhammedun Seyyidul Kevneyn. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, yeryüzünün dünya ve ahiretin efendisidir. Ahiretin efendisidir bu hakikat. Ama dünyanın efendisi olduğunu, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğretilerini, yüreklerimize, evimize, cemiyetimize, cemiyetimize, devletimize sonra dünyaya hakim kıldığımız zaman göreceksiniz. Başka ideolojilere, dinlere inanan herkes, kilisenin çocukları onlarla diyecek ki yaşasın Hazreti Muhammed'in yolundan gidenler Estağfurullah ve tu'biley ve Elhamdülillahi <gülüyor> Rabbil <gülüyor> Alemin Mevla'ya salli ve sellim da iman ala بي بك خير الخلق